3401 Küsüşmek, H.Z. Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, ameller her perşembe ve pazartesi günü arz edilir. Aziz ve celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder. Onu affetmez ve der ki, bu ikisini barışıncaya kadar terk edin. 3402 Küsüşmek. Hz. Ali, buyu Allah anlatıyor. Safi ile Bintuhu'nun devesi hastalandı. Zeynep bint Caşim yanında fazla deve vardı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona Safiye'ye bir deve ver buyurdu. Zeynep "Ben bu Yahudi kızına deve mi verecekmişim?" diyereklet cevabı verdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona kızıp Zirhice ve Muharrem ayları ile Safer ayının bir kısmı boyunca küstü. 3.403 İnsanların kusurlarını araştırmak veya H H.Z. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam minbere çıkıp yüksek sesiyle şöyle nida etti. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar. Müslümanlara eza vermeyin. Onları kınamayın. Kusurlarını araştırmayın. Zira kim? Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde insanlardan gizli bile olsa ısva eder. i̇bn Ömer bir günü kabıya nazar etti ve, Şan'ın ne yüce, Hürmetin ne yüce, Ancak Mime'nin Allah yanındaki hürmeti senden de yüce, Dedi, 3.404 İnsanların kusurlarını araştırmak veya örtmek. İbn -i Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur. 3405. İnsanların kusurlarını araştırmak veya örtmek. Ebu Hüveyre Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: bir kul dünyada bir kulu örterse, Allah kıyamet günü onu mutlaka örter. 3406 İnsanların kusurlarını araştırmak veya ötmek. Zeyd İbn-i anlatıyor. İbn-i Mesud Rabiyallahu An'a bir adam getirilip, şu herif salancadır, sakalından şarap damlıyor denildi. Abdullah Rabiyallahu An, ben tecessüsten benle gildim. Lakin bize bir şey zahir olursa onu ile alırız cevabını verdi. 3.407 Kadına bakma, i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. 3.408 Kadına bakma, HZ Enes radıyallahu Anh anlatıyor. Aklında bir şeyler olan bir kadın vardı. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Allah'ın Resulü! Benim sana bir ihtiyacım var. Dedi. ve Vesselam. Ey Ümmü Yollardan hangisini dilersem vakra ihtiyacını göreyim dedi. Kadınla birlikte bir sokağa gitti. Kadın da ihtiyacını arz etti. 3409 Kadına bakma. H. Z. C. an Anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a ani bakıştan sordum. Bana. Nazarını hemen çevir. Buyurdu. 3410. Kadına bakma. H. Z. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu an buyurdular ki. Ey Ali. Bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanıdır. Ama ikinci bakış aleyhinedir. 3411. Kadına bakma. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Fatıma radıyallahu anhaya bir köle getirdi. Bunu ona hibe etmişti. Hazreti Fatıma'nın üzerinde çok uzun olmayan bir elbise vardı. Elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu. Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok. Zira karşımdakiler babanla tövendir buyurdu. 3412. Kadına bakma, Ümmü Şeremet bir Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve re selam yanımda idi. Evde de bir muhanes vardı. Bu Muhammed Ümmü Şeremenin kardeşi Abdullah in evi Hümayye. Ey Abdullah, şayet yarın Allah tayin fethini müyesser kılarsa. Ben sana Gayra'nın kızını göstereceğim. Çünkü o, gelirken dört, giderken sekizdir der. Bu söz üzerine aleyhissalatü vesselam, böyleleri bir daha yanınıza girmesin buyurdu. Bu sözüyle Muhanneşleri kastetmişti. Bundan sonra onu, evlerine girmekten men ettiler. 3413, kadına bakma, İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam erkeklerden kadınlaşanları, kadınlardan da erkekleşenleri lanet etti ve onları ellerinizden çıkarın şeklinde ferman buyurdu. 3414. Kadına bakma. Ümmü Seleme Radıyallahu anha anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında ilim. Yanında Meymune bintü Haris Radıyallahu anha da vardı. Bu esnada İbnu Ümmi bize doğru geliyordu. Bu vaka, tesettülle emredilmemizden sonra idi ve yanımıza girdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize, ona karşı örtünün, emretti. Biz, ey Allah'ın Resulü, o, ama ve bizi görmeyen ve varlığımızı tanımayan bir kimse değil mi? Dedik. Bunun üzerine, siz de körlersiniz. Siz onu görmüyor musunuz? buyurdu. 3415, kadına bakma. E bu üseyit rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam mescitten çıkıyordu. Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce kadınlara sizler geride kalın. Yolun ortasından gitmeyin. Kenarlarından gidin. Serman buyurdu. Bundan sonra kadınlar neredeyse duvara değecek şekilde yürürdü. Bazen bu değmeler sebebiyle elbisesinin duvara takıldığı olurdu. 3416. Kadına bakma. İbn -i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladı. 3417. Kadına bakma. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan ona müttele olur. 3418. Kadına bakma. H-Z-N-S radıyallahu -an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kadınlarından biriyle beraber idi. Yanından bir adam geçti. Aleyhissalatu ve selam adamı çağırarak. Bu benim zevcemdir dedi. Adam. Ey Allah'ın Resulü. Ben herkesten şüphe etsem de sizden şüphe etmem. Deyince. Aleyhissalatu ve selam. Şeytan. İnsana kanı nüfuz ettiği gibi nüfuz eder buyurdular. 3419 Müteferrik Hadisler Ebu Zeyr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana. Ey Ebu Zeyr dedi. Ben. Ey Allah'ın Resulü. Buyurun. Emrinizeyim. Canım sana feda olsun diye cevap verdim. 3420 Müteferrik Hadisler Ebu Saidi Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sadece müminle arkadaşlık et. Senin yemeğini mutaki olan yesin. 3421 Müteferrik Hadisler Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, Kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin. 3422 Müteferrik Hadisler Ebu Derda Allahu an anlatıyor. Resulullah ve sellem buyurdular ki, Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyin mi? Evet ey Allah'ın Resulü! Söyle dediler. İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk dini kazır. de şu ziyade gelmiştir. Ben saçı kadır demiyorum. Lakin dini kazır diyorum. 3423 Müteferrik hadisler, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Heze Ömer radıyallahu anh, ey Cabiye'de bize hitaben, ey insanlar, dedi. Ben, şu putveyi okumak üzere aranızda kalkıyorum. Tıpkı, Resulullah aleyhissalatü re selamında bizim aramızda kalktığı gibi. O kalkıp şöyle demişti. Sizi asya Sonra da onların peşinden gelecek dedi sonra da bunların peşinden gelecek dedi tavsiye ediyorum. Daha sonra gelenler arasında yalan öylesine yayılacak ki kişi kendisinden yemin talep edilmediği halde yemin edecek. Şahitliği istenmediği halde şehadette bulunacak. Haberiniz olsun bir erkek bir kadınla baş başa kaldı mı onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan, tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaatten ayrılmasın. Kime yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse, işte o, mü'mindir. 3424 Müteferrik Hadisler Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden biri bir meclis veya bir çarşıdan geçerken elinde ok bulunduğu takdirde, okun demir kısmını tutsun. Onunla bir Müslümanı yaralamasın. Ebu Musa Allahu. an derdi ki, Biz vallahi onları ölmezden önce birbirimize yönelttik. 3425 Müteferrik Hadisler H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam çıplak olarak lümt taati edilmesini yasakladı. 3426. Mehrin miktarı Sahih İbn Hatib'e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir kadın gelerek "Ey Allah'ın Resulü" dedi. "Sana eşimle bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi. Bir de sabit baktı ve sonunda hiçbir şey söylemeden başını yere eğdi. Kadın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında hiçbir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup, Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın. Dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yanında buna mehir olarak verecek bir şeyler var mı? Diye sordu. Adam: Vallahi yok. Ey Allah'ın Resulü deyince aileme git. Bir şeyler bulabilecek misin bir bak. dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi. Hayır. Vallahi ey Allah'ın Resulü hiçbir şey bulamadım. dedi. Resulullah tekrar İyi bak. demirden bir yüzükten de yok. buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve Hayır. Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok. Ancak işte şu yüzüğüm var. Yarısı onun olsun dedi. Seher der ki: Adamın dedesi yoktu. Aleyhissalatu vesselam. ne işe yarar. Onu sen giyecek olsan onun üzerinde bir şey olmayacak. Şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak. Buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. Kur'an'dan ne biliyorsun hangi süreler ezberinde diye sordu. Adam, şu şu süreleri biliyorum, diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun, diye tekrar sordu. Adam, evet, deyince, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Haydi git. Ben kadını sana temlik ettim buyurdu. Bir rivayette. Kur'an'dan bildiklerini öğretmen mukabilinde onu sana nikahladım buyurdu. 3427. Mehri miktarı. Ebu Davud'a kaydedilen bir Ebu Hüleyre rivayetinde. Kalk buna 20 ayet öğret. O senin hanımındır denmiştir. 3428. Mehri miktarı. Yine Ebu Davud'un birden yaptığı bir diğer rivayette Resulullah kimehir olarak bir avuç kavu veya hurma verirse kadını kendine helakılmış olur buyurmuştur. 3429. Mehri miktarı Abdullah İbn Amir babasından naklediyor. Beynikfildiren bir kadın bir çift ayakkabı mehir mukabilinde evlendi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Nefsin ve malın için bir çift ayakkabıya razı mısın diye sordu. Kadın, evet dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bu evliliğe müsaade etti. 3430, mehri miktarı, HZNF radıyallahu anh buyurdular ki, Ebu Talha, Ümmü Süleym radıyallahu anla evlendi. Aralarındaki mehir Müslüman olmaktı. Ümmü Süleym, Ebu Talha'dan önce Müslüman olmuştu. Ebu Talha, Ümmü Süleym'i istetince, Ümmü Süleym, ben Müslüman oldum. Sen de Müslüman olursan evlenirim, dedi. Bunun üzerine o da Müslüman oldu. Ümmü Süleym'in mehir olarak istediği şey Müslüman olması idi. 3431, Mehir miktarı. Ebu Açkva Es Süleym anlatıyor. Bir gün, Hazreti Ömer radıyallahu anh, cuma hutbesi verdi ve hutbede şöyle söyledi. Sakın! Kadınların mehirlerini arttırmayın. Zira bu, eğer dünya için bir şeref, ahiret içinde bir tak var olsaydı buna en çok Resulullah layık idi. Halbuki o, kadınlarından veya kızlarından hiçbirine 12 okiyeden fazla mehir takdir etmemiştir. 3.432 Mehri Miktarı H.Z. Ayşe Radıyallahu Anha'ya Resulullah ve selamın hanımlarına verdiği mehir neydi? diye sorulmuştu şu cevabı verdi 12 okile ve bir mehriydi Neş nedir biliyor musunuz yarım okiledir bunun tamamı 500 dirhem eder 3433 mehrin miktarı Hz. Ebubekir (Allahhu an) anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam Safiye (Allahhu an) Hayişat etti ve onun azaddığını mehri yaptı 3434 mehrin miktarı Yine Hazreti Emes radıyallahu anlatıyor. Abdurrahman İbni Az radıyallahu anh Medine'ye gelince Resulullah Aleyhissalatu ve selam onu Saat İbni Reb el ile kardeşledi. El-Ensari rengin birisiydi ve iki hanımı vardı. Abdurrahman'a malını ve ehlini yarı yarıya paylaşmayı teklif etti. Abdurrahman, Allah malını ve ehlini sana mübarek kılsın. Bana pazarı göster kafi, dedi pazara geldiler. O gün keşfe yağ alıp satmaktan bir miktar kazanç elde etti. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam onunla karşılaşınca üzerinde sürünme maddesinin izlerini gürdü ve hayırdır neler oldu ey Abdurrahman diye sordu. ensarı bir kadınla evlendim dedi. Resulullah iyi de kadına mehir olarak ne verdin buyurdu. Abdurrahman bir meyvat beş dirhem altın deyince aleyhi salatu ve selam bir de riayetler bir tek koyunla da olsa ferman etti bir rivayette altın kelimesinden sonra Allah sana mübarek kılsın ziyadesi vardır 3435 mehri miktarı Ümmü Habibe binti Allahu an'nın anlattığına göre Ubeydullah İbnu Caşım'ın kızı altında idi Ubeydullah Habeşistan'da vefat etti Necaş Rahimehullah. Onu Resulullah Aleyhisselatu ve Eşerema nikahladı. Ve Resulullah'a bedel. Ümru Habib'e 4 bin diren mehir verdi. Sonra onu. aleyhissalatu ve Eşerema Şürah bin İbnu Hasen e ile birlikte gönderdi ve mehir. Miktarını Resulullah'a mektupla bildirdi. Resulullah aynen kabul etti. 3436. Mehrin ahkamı. ve İbnu Amir radıyallahu anh anlatıyor ulullah aleyhisalatu ve Selam bir adama sana falan kadının nikahla san razı mısın diye sordu adam Evet deyince bu sefer o kadına sordu seni falan erkekle nikahla razı olur musun kadın Evet deyince bunları birbirlerine nikahladı erkek kadınla gerriye girdi ama kadın için bir mehir belirlemedi herhangi bir şey de vermedi bu erkek Hudayevi Gazvesine katılanlardan biriydi. Hayberde onun da hissesi vardı. Adam öleceği zaman, Resulullah falan kadını bana nikahladı ama ben ona bir mehir belirlemedim. Peşin olarak da bir şey vermiş değilim. Şimdi sizleri şahit kılıyorum. Kadına mehir olarak Hayberdeki hissemi veriyorum. Dedi. Kadın onu aldı ve erkeğin defatından sonra 100 bin lireme sattı. 3437. Mehrin ahkamı, rahilerden biri, bu hadisin baş kısmına şu ilavede bulundu. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, nikahların en hayırlısı en kolayıdır. 3438 Mehrin ahkamı, İbn-i Allahu radıyallahu anh'ın anlattığına göre ona, kocası ölen bir kadından soruldu. Kocası ona mehir tespit etmemiş. Henüz kendisiyle gerdek de yapmamış. Kadına şu cevabı verdi. Kadın Mehrin tamamını alır ne eksik, ne fazla hiddet bekler ve mirasa da iştirak eder. Makıl İbn-i Sinan söz alarak dedi ki, Resulullah ve selamı işittim. Berba bin Tuğbaşık için bunun misli bir hüküm vermişti. Bu açıklamaya i̇bn Mesud sevindi. 3439 Mehrin ahkamı, Nafi anlatıyor. Ubeydullah İbn-i Ömer'in bir kızı vardı. Annesi de Bintu Zeyd i̇bn Hattab idi. Bu kız, Abdullah i̇bn Ömer'in bir oğlunun nikahı altındaydı. Oğlan, Zeyd i̇bn Hattab'ın kızıyla gerdek yapmadan vefat etti. Üstelik henüz mehir de tespit etmemişti. Kızın annesi, Abdullah o gelerek kızın mehrini talep etti. i̇bn Ömer adı e Allah'u an kadına, Kızınıza mehir yoktur. Eğer mehir olsaydı onu asla tutmaz edirdim. Aksi halde kıza zulmetmiş olurum dedi. Kadın onun hükmünü kabul etmek istemedi. Aralarında Zeyd İbni Sabit Allahu Anh'ı hakem yaptılar. O, kızın mehir hakkının bulunmadığına, fakat mirasa iştirak hakkı olduğuna hükmetti. 3440, Mehr'in ahkamı İbn Ömer Allahu Anh'ın demiştir ki, Boşanan her kadının bir istifade tazminat hakkı vardır. Bu tazminattan, kendisine mehir tayin edildiği halde, temas vaki olmadan boşanan hariçtir. Böyle bir kadın, kendisi için tespit edilen mehrin yarısını alır. 3441, mehrin ahkamı, İbnü i Müseyye anlatıyor. H. Z. Ömer Allahu anh, Nikahta perdeler indirildi mi mehir vacil olur diye hükmetti. 3442, mehrin ahkamı i̇bn Abbas Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. H. Z. Ali, Fatıma Allahu Anh'ıma nikahlayınca, hemen yerdek yapmak istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise, mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mani oldu. Hazreti Ali Rab'iyallahu Anh, benim verecek bir şeyim yok demişti. Aleyhisselatü Vesselam, ona rırhını buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu maksatla zırhını verdi. Sonra da gerdek yaptı. 3443. Mehrin. Ahkamı. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bana. Kocası kadına bir şey vermezden önce kadını kocasına göndermemi emretti. 3444. Mehrin ahkamı. Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki yerine getirilmeye en ziyade layık olan şart terbiye de helal kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır. 3445 Karabeli Adil İbn Hatib Allahu an anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü biz şu köpeklerle ağlamıyoruz. Bunlardan bize helal olanı hangisidir diye sormuştum. Şu açıklamayı yaptı. Muallim terbiye edilmiş köpeğini besmene de çekerek gönderdin mi senin için tuttuğunu ye ancak köpek kendisi yemeye kalkmışsa onu yeme Zira bu durumda ben alı köpeğin kendisi için yakalamış olmasından korkarım Eğer senin gönderdiğin köpeklere başka bir köpek karıştı da hangisinin yakaladığı belli değilse yine yeme 3446 Kara alı. Ebu Ebû el Ebû Hüseyin Radiyallahu an anlatıyor bir gün Resulullah aleyhissalatu reçel ama, ey Allah'ın Resulü, bir ehli kitabın yaşadığı bir diyadayız. Onların kaplarından yiyebilir miyiz? Ve bir av memleketindeyiz. Hem muallem öğretilmiş köpeğimle ve hem de yayımla avlanıyorum. Muallem olmayan köpeğimle de avlandığım odur. Bunlardan hangisi benim için uygundur diye sordum. Buna şu cevabı verdi. Ehli kitapla ilgili sorundan başlayalım. Başka bir kap bulabilirseniz, onların kağıbından yemeğiniz. Başka kap bulamazsanız, onları önce yıkayıp sonra içlerinden yemek yiyin. Ava gelince, yayınla avladığın ve üzerine besmele çektiğin avını ye. Muallam köpeğini avladığın ve üzerine besmele çekmiş bulunduğun avı da ye. Muallam olmayan köpeğini avladığın hayvana yetişmiş. Kesmiş isen onu da ye. 3.447 Kara avı. Yine Ebu Salebe radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, okunu attıktan sonra kaybetmiş olsan ve 3 gece sonra okun isabet ettiği ava erişsen, bu av kokmadıkça onu yiyebilirsin. 3448 Kara avı Sad-i İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh'a öğretilmiş muallem bir köpek avı öldürecek olursa, yenilik yenileyeceği sorulmuştu. Ye dedi. Ondan sadece bir parçada kalmış olsa, 3449, Karaalı, Am-i İbn-i Suay'an ebihi ancebihi radiyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, benim öğretilmiş köpeklerim var. Onlar hakkında bana fetva ver aleyhissalatu vesselam. Köpeğin senin için tuttuğu şeye buyurdular. Adam, köpek, alı öldürmüşse dedi. Öldürse de buyurdular. Yayın hakkında da bana fetva ver dedi. Okunu sana geri getirdiğini ye buyurdu. Alı gözden kaybetmişsen dedim. Alı gözden kaybetsen de buyurdu. Yeter ki ağ üzerinde senin okundan başka bir ok oh izine rastlamamış olasın. Veya onu kokmuş bulmamış olasın. 3450 Karabalı Abdullah İbn-i Mu'yafer radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam parmakla çakıl atmayı yasakladı ve o avı öldürmez. Düşmanı paralamaz. Ancak göz patlatır. Diş kırar buyurdu. 3451 Kara alı H.Z. Cabir Adiyallahu An Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mevusi köpeğinin avladığı avın etini yemeyi yasakladı. 3452 Deniz avı H.Z. Cabir idi. Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve bizi gazvmeye gönderdi. Biz 300 kişilik bir gruptuk. Komutanımız da Ebu Ubeyde İbnü Cerrah Radiyallahu an idi. Kureyş'in kervanını takip ediyorduk. Hazırımızda bir bir arıcık içine konmuş kurmadan ibaretti. Başka bir şeyimiz yoktu. Ebu Ubeyde bundan bize önce avuç avuç veriyordu. Sonra tane tane vermeye başladı. Kendisine, bununla nasıl idare ediyordunuz? Diye soruldu. Şu cevabı verdi. Biz kurmayı adeta emiyorduk. Bebeğin emmesi gibi. Sonra da üzerine su içiyorduk. Bu bize geceye kadar etiyordu. Tükendiği zaman yokluk içinde kaldık. İki hafta sahile ikamet ettik. Şiddetli açlık. Geçirdik. Öyle ki ağaç yaprakları yedik. Ordumuza yaprak ordusu dendi. Bu esnada deniz bizi anber balina denen bir hayvan attı. Ebu Ubeyde radiyallahu anh buna önce. Metredir yani leştir. Yenmesi haramdır dedi. Sonra da. Hayır. Mete değildir. Bizler Resulullah aleyhissalatu ve selamın elçileriyiz. Allah için buradayız. Üstelik muzlar durumdayız dedi. Ondan iki hafta boyu yedik. Yağından da süründük. Hatta vücudumuz kendine geldi. Eski halini aldı. Ebu Ubey hayvanın kaburgalarından bir kemik alıp yere dikti. Sonra en boylu şahsı ve en boylu deveyi aradı. Adam deveye bindirildi ve kaburganın altından geçti. Hayvanın göz cükurunun içine tam dört kişi oturdu. Gözüne nice yağ çıkardık. Etimden kendimizi hazır yaptık. Medine'ye gelince durumu Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ı anlattık. Bu Allah'ın sizin için denizden çıkardığı bir rızıktır. "Beraberinizde etinden hala var mı?" buyurdu. Biz de bir miktar gönderdik. O bundan yedi. 3453 deniz alı. Yine Hazreti Cabir e, Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Denizin dışarı attığı veya yarısından çekildiği balığı yiyin. Denizin içinde ölmüş ve suyun üstüne çıkmış tasi balığı yemeyin. 3.454 Köpekler İbn-i Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ezrinden her gün iki kıratlık eksilme olur. Salim der ki Ebu Hurer'e bu hadisi rivayet ederken, veya ziraat köpeği derdi çünkü o sahibi idi. 3.455 Köpekler Ebu Hurer'e radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sürü veya al veya ziraat köpeği dışında bir köpek besleyen kimsenin ezrinden her gün bir krat eksilir. 3.456 Allah'ın sıfatları Ebu Musa radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi. Allah keala hazretleri uyumaz. Zaten onu uykuda yakışmaz. Kıstı tarihi. Rızkı indirir ve kaldırır. Gece yapılan amel. gündüzleyin yapılandan önce. gündüzleyin yapılan amel de gece yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir. Onun icabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa. Ve Basarının ihata ettiği bütün mahluk hayatını yatardı. 3457 Allah'ın sıfatları H.Z. Ebu Hüreyre Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhi salatu ve selam buyurdular ki Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın. Müslim'in rivayetinde şu ziyade var. Zira Allah adeni kendi suretinde yaratmıştır. 3458 Allah'ın sıfatları H Z N S Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şu duayı çok yapardı. Ey kalbleri çeviren Allahım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ben bir gün kendisine, Ey Allahım Resulü, biz sanar senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun? dedim. Bana şöyle cevap verdi. Evet, kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. 3459 Allah'ın sıfatları H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'ı şu ayetleri okurken işittim. Nealen. Hiç şüphesiz. Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Nisa 58. Bu sırada Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın baş parmağını kulağına, onu takip eden şahadet parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm. 3460. Misafirlik ziyafet. Bu kedime Rabbiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, bir gece misafir olmak Müslümanın hakkıdır. Kim? Bir el sahibinin avlusunda sabahlarsa Ağırlanma masrafı, ev sahibi üzerine bir borç olur. Misafir dilerse o hakkını alır. Dilerse terk eder almaz, 3461. Misafirlik ziyafet, bir başka rivayette Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediği kaydedilmiştir. Kim? Bir cemaate misafir olur ve fakat misafir ağırlanmaktan mahrum kalırsa, ona yardım. Her Müslüman üzerine hak bir vazife olması hasebiyle bir gecelik ağırlanma masrafını o cemaatin ekiminden ve alır. 3.462 Misafirlik Ziyafet Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a dedim ki, Siz, bizi sefere gönderiyorsunuz. Bir yere vardığımız zaman, ahalisi ihtiyaçlarımızı görmezlerse ne yapmalıyız? Resulullah bize şu cevabı verdiler. Bir kavme inince, onlar misafire davranılması gereken muameleyi siz de yaparlarsa ikramlarını kabul edin. Aksi takdirde, misafire yapmaları gereken ikram kadarını onlardan zorla da olsa alın. 3463 Misafirlik Ziyafet Ars İbnu Malik Radiyel Nuhuan anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! dedin, Ben bir adama uğrasam. O beni ağırlamasa sonra o bana uğrasa ben ona yaptığımı yapayım mı? Hayır. Dedi. Sen onu ağırla bir gün Resulullah ve Vesselam beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. Senin malın yok mu da böyle giyiniyorsun diye sordu. Allah bana deve. Koyun. Sığır. At. Köle her maldan verdi dedim. Öyleyse buyurdular. Üzerinde görülmelidir. 3464. Misafirlik ziyafet hebu hürere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki: Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. 3465. Misafirlik ziyafet hebu hürere el adewi zadiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki: Kim Allah ve ahirete inanıyorsa misafirme cayız İkram etsin yanındakiler sordular. Ey Allah'ın Resulü! Caizesi de nedir? Aleyhisselatu ve Selam açıkladı. Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması hoş değildir. Tekrar sordular. Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar? Aleyhisselatu ve Selam açıkladı. Adamın yanında ikamet eder kalır. Halbuki kendisine ikram edecek bir şey yoktur. 3466. Daman kefil olmak. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Bir adam kendisine 10 dinar borcu olan kimsenin peşini bırakmadı. Ve hatta dedi ki: Sen bunu bana ödeyince veya bir kefil gösterinceye kadar peşini bırakmayacağım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Bunun üzerine Adam, münasip olmayan bir tarzda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı parayı getirdi. Resulullah, borcu adam adına ödeyiverdi ve şunu söyledi. Kefil, borçludur. 3467, suların ahkamı, H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, Ey Allah'ın Resulü, bir gemiye binip, Beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacağız. Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Evet. Denizin suyu temizdir. Meytesi de helaldir. Cevabını verdi. 3468 Suların Ahkamı Ebu Said El-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a Ey Allah'ın Resulü! Biz senin için bu dağ kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine ölmüş, köpeklerin leşleri, kadınların hayis bezleri, insan pislikleri atılıyor. Ne yapalım? Su almaya devam edelim mi? diye sordular. Şu cevabı verdi. Su temizdir. Onu hiçbir şey kirletmez. Bu, bu Davud'un metnidir. bu Davud der ki, Kuteybe İbn-i işittim. Dedi ki, Buda kuyusunun kaymine derinliğini sordum. Suyun en çok olduğu durumda kasıklara kadar çıkar dedi. Azaldığı zaman dedim. Avret mahallinin dizinin altına düşer dedi. bu Davud der ki, Buda kuyusunu zidam ile bizzat takdir ettim. Üzerine zidamı geldim. Sonra zidamı ölçtüm. Kuyunun genişliği altı zira idi. Bahçenin kapısını bana açan kimseye, kuyunun süre gelen yapısı hiç değiştirildi mi diye sordum. Bana hayır dedi. Kuyunun içindeki suyun rengini değişmiş gördüm. 3469 Suların Ahkamı i̇bn Ömer radiyallahu anh hub'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı dinledim. Kendisine öyle bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Şöyle cevap verdi. Eğer su iki kule miktarında olursa pisliği taşımaz. 3470. Suların ahkamı. H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyuruyorlar ki. Sakın sizden kimse. Durgun suyu akıtmasın. Bilahe onda yıkanır. 3471. Suların ahkamı. Müslim'in bir diğer rivayetinde yine Ebu Hurer'e şöyle rivayet etmiştir. Sizden hiç kimse. Zümrgen durgun suyun içinde yıkanmasın. Ebu Hurer'e sordular. Peki nasıl yıkanacak? Ey Ebu Hurer'e o. Sudan alıp alıp yıkanacak. Diye cevap verdi. 3472. Suların ahkamı. Yahya İbni Abdirrahman Rahimullah anlatıyor. H. Z. Ömer radiyallahu İçerisinde Amīlun asında bulunduğu bir grupla yola çıkmıştı. Bir havuza geldiler. Amīlun as da diyor Allahu amin. Ey havuz sahibi, havuzunda vahşi hayvan sulanıyor mu diye sordu. Hazreti Ömer, hemen araya girip, ey havuz sahibi bize bunu söyleme, zira biz vahşinin peşinden su alacağız. O da bizim peşimizden sulanacak. Çünkü ben. Resulullah ve Vesselam'ın vahşinin karnına aldığı onundur. Geri kalan da bize temizdir ve içeceğimizdir dediğini işittim dedi. 3473 Suların ahkamı Hümeyt el-Hinir anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Hurer'e Allahu anh'ın yaptığı gibi 4 yıl arkadaşlık yapmış bir zatın yanına geldim. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Erkeğin artıyla kadının gusretmesini veya kadının artıyla erkeğin gusretmesini yasakladı. Bir rivayette şu cümleyi ziyade etti. İkisi birden suya ellerini soksunlar. 3474 Suların ahkamı, İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın zevcelerinden biri bir tekne içerisinden su alarak yıkanmıştı. Aynı teknede yıkanmak veya abdest almak üzere Aleyhissalatu vesselam geldi. Zecesi: Ben cemi bütün dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Su cemi olmaz buyurdular. 3475. Suların ahkamı Ebû Cuhayfer idi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam öyle vakti yanımıza çıktı. Kendisine abdest suyu getirildi. Abdest aldı. Halk, onun abret suyundan, arta kalanı kapışmaya başladı. Bir parça alabilen, onu tebelüken vücuduna sürünüyor idi. Hiç ağlamayan, arkadaşının elindeki yaşlığa değmeye çalışıyordu. 3476 Suların ahkamı, Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radiyallahu anhuma dedi ki, Kadın hayırlı veya cünüp olmadıkça artıyla yıkanmada bir beyiş yoktur. 3477 Suların ahkamı, H.Z. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Ben ve Resulullah aleyhissalatu vesselam tek bir kaptan su alarak genöbetten yıkamıyorduk ve ellerimiz kabın içine beraber girip çıkıyordu. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. Farak denen bir kaptan, Süfyan der ki. Bir Farak, dört sat hacminde bir ölçektir. 3478. Suların ahkamı, İdn Ömer radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında erkekler ve kadınlar beraberce bir kaptan abdest alıyor idiler. 3479. Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler İbnü i Mesud radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam. Cin gecesinde bana kabında ne var diye sordular. Ben ne biz dedim. Güzel bir meyve, temiz bir sudur buyurdular. Sonra da onunla adres aldılar. 3480. Büyük ve küçük adresle ilgili meseleler. Ümmü Kays bin Tumiksan Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Ben. Henüz yemek yemeyen küçük bir oğlumla Resulullah ve Vesselam'a gitmiştim. Varınca. Çocuğu kucağına oturttu. Derken çocuk elbisesini akıttı. Su getirtip elbisesini serpti. Fakat yıkamadı. Bir rivayette. Çileti denmiştir. 3481 Büyük ve Küçük Abdeste ilgili Meseleler. Hz. Enes şöyle Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte mescidde otururken bir bedevi çıka geldi. Durup mescidin içine akıtmaya başladı. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın ashabı kalkıp Dur Dur diyerek üzerine yürümeye kalktılar ki Resulullah ve Vesselam müdahale etti. Kestirmeyin. Bırakın tamamlasın. asap müdahale etmedi. Adam da ihtiyacını tamamladı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adamı yanına çağırdı ve Bu mescidler idrar ve pislik bırakma yeri değildir. Allah'ın zikredildiği yerlerdir. Buralarda namaz kılınır. Kur'an okunur dedi. Sonra cemaatten birine bir kova su getirmesini emretti. Kova gelince sidin üzerine boşalttı. 3482. Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mescidde otururken bir bedeli girip iki rekat namaz kıldı. Sonra da şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım bana da Muhammed'e de rahmet et. Bizden başka kimseye rahmet etme Resulullah ve Vesselam atılıp geniş alanı darattın dedi. Derken adam hemen kalkıp mescidin içine akıtmaya başladı. Halk da hemen decik üzerine yürüdü. Resulullah ve Vesselam onları yasaklayıp kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz. Üzerine bir kova su dökün serman buyurdular. 3483. Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler, Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir. Üzerine akıttığı toprağı alın ve onu atın. Yerine su Ve Ebu Davud der ki, Bu rivayet mürseldir. Çünkü İbn-i Makıl, karşılaşmadı. 3484. Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler, Ebu Abdullah el-Üfem anlatıyor. Bize cündüp adıya Allah'u anlattı ve dedi ki, Bir bedevi geldi. Devesini önce ırttırdı. Sonra bağladı. En sonra mescide girip Resulullah ve vesselamın arkasında namaz kıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam verince, Bedevi bineğinin yanına gelerek bağını çözüp Üzerine bindi. Sonra da seslice şöyle duada bulundu. Allah'ım! Bana ve Muhammed'e rahmet et. Rahmetimizle bir başkasını bize ortak kılma Resulullah aleyhissalatü vesselam müdahale edip, bunu mu, yoksa devesini mi, hangisini daha şaşkın görüyorsunuz, ne söylediğini duymadınız mı buyurdular. Oradakiler, evet, duyduk dediler, 3485, büyük ve, küçük abdestle ilgili meseleler, Ümmü Seremer adıya Allah'u anha anlatıyor. Bir kadın bana, ben eteğimin zellini fazla uzatıyorum ve pis yerlerde de yürüyorum. Bu hususta ne dersiniz diye sordu. Ben de ona Resulullah aleyhissalatu vesselamın pis yerlere eteği ondan sonrası temizler dediğini söyledim. 3486 Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Beni Abdul Eşe'den bir kadın anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bizim, Mescide giden yolumuz pis kokulu topraktır. Yağmur yağınca ne yapalım sizinkinden sonra? Ondan daha temiz bir yol yok mu diye sordu. Evet deyince. İşte bu öbürünü telafi eder. Temizler buyurdu. 3487. Büyük ve küçük. Abdestle ilgili meseleler. Yine Ebu Davud da Ebu Hüreyre'den bir rivayet şöyle. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Sizden biri. Ayakkabısıyla bir pisliğe basarsa, Bilesiniz, Toprak onu temizler, 3488, Büyük ve küçük abdestle ilgili meseleler, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma diyor ki, Eylisen yaş bir pisliğe değdiyse veya öylesi bir necasete ayakkabınla bastıysan, O pisliği suyla yıka, Pislik kuru ise, Bir beis yok, 3489, Meni, H. Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Ben Resulullah ve Vesselam'ın elbisesine bulaşan Meni'yi yıkıyordum. O. Elbisesinde ıslak kısım kurumamış olduğu halde namaza giderdi. 3490. Meni, Müslüm'ün girdiği yer rivayetinde şöyle gelmiştir. H. Z. Ayşe Allahu Anh'a ya bir zat misafir oldu. Adam sabahleyin. Elbisesini yıkamaya başladı. Hazreti Ayşe ona, sana, beni bulaşan yeri gördüysen orasını yıkaman kafiydi. Göremediğin takdirde etrafını yıkardın. Ben, Resulullah aleyhissalatü vesselamın elbisesinden beni bulaşığını ovalamak suretiyle çıkardığımı biliyorum. O, bir de yıkamaksızın onun içinden namaz kılardı. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. İyi biliyorum kurulmuş menü bulaşığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çamaşırından tırnağımla kazıyarak çıkarıyordum. 3491 Menü Yahya İbni Abdirrahman İbni Hatib'in anlattığına göre Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'la içerisinde An İbni As Anh'ın da bulunduğu bir cemaatle birlikte umre yapmıştır. Sefer esnasında su kaynaklarından birine yakın olan bir yolda Hazreti Ömer sabaha doğru mola verdi. Herkes gibi kendisi de yattı. Bu esnada ihtilam oldu. Sabah olunca kafile de yıkanması için yeterli su bulunamadı. Hayvanına binip yakınındaki suya kadar geldi. Derhal bu ihtilamdan kalan meni bulaşığını yıkamaya başladı. Derken ortalık ağırdı. an Ibn İbn-i Allahu An, Hazreti Ömer'e. Sabah oldu. Yanımızda temiz elbise var. Şu elbiseni yıkamayı bırak. Bir daha yıkanır dedi. Ancak Hazreti Ömer kendisine. Ey i̇bn As. Hayret doğrusu. Yani sen elbise buldun diye herkes elbisemi bulacak. Allah'a yemin olsun ben senin söylediğini yapsam bu bir sünnet olur. Hayır. Ben gördüğüm yıkarım ve görmediğime de suçlar temizlenmiş addederim. Dedi. 3492 Meni. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurmuştur ki, meni, Sümik menzilesindedir. Öyleyse bunu kendinden, izir otuyla da, olsa değil. 3493. Hayıskanı, Esma bin Ebi Bekr radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir kadın Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, ey Allah'ın Resulü birimizin çamaşırına hayıskanı bulaşınca ne yapmalıdır diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam. Önce kızır. Sonra parmak ucuyla bulaşan yeri yıkar. Sonra da kan görülmeyen yere su çiler buyurdu. 3494. Hayiz kanı. H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın zevceleri olan bizlerden her birinin içinde hayiz olduğu bir tek elbisesi vardı. Ona hayiz değecek diyecek olsa. Onu tükrüğü -i -i E ıslatır. Sonra onu tırnağı ile ovalar yıkardı dedi. 3.495 Hayiz kanı. Buhari'nin bir diğer rivayeti şöyle. H.Z. Ayşe dedi ki. Bizden biri hayıs olur. Sonra temizlenince. Dulaşma kanı. Elbisesinden kazı ve elbisenin geri kısmına su serper. Sonra da içinden amaz kılardı. 3.496 Köpek ve diğer hayvanlar. H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Bir kaba, köpek bağlarsa, onun temizlenmesi, yedi kere suyla yıkanmasına bağlıdır. Hatta bunların ilki toprakta olmalıdır. 3497. Köpek ve diğer hayvanlar, İm Ömer adıya Allahu anlatıyor. Köpekler Resulullah aleyhissalatu ve selam devrinde merciidin içinde gidip gelirlerdi. Bu sebeple mescidi yıkamak için içine su serpmezlerdi. 3498. Köpek ve diğer hayvanlar, Kıyamçı bin Tuka İbn Malik ki İbn Katade'nin nikahı altında idi, anlatıyor. Ebu Katade'ye Allahu amm yanıma girdi. Kendisine adres. Suyu hazırladım. Bu sırada sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu Katade kabına uzattı. Kedi içti. Kıyamçı sözlerine devamla der ki: Ebukatade kendisine bakmakta olduğumu gördü ve, Ey kardeşimin kızı, buna hayret mi ediyorsun dedi. Ben de, evet demiş bulundum. Bunun üzerine, Resulullah aleyhissalatu vesselam, Kedi necis değildir. Kedi sizin etrafınızda çokça dolaşır buyurdular, dedi. 3.499, köpek ve diğer hayvanlar, Davul i̇bn Salih i̇bn Dinar Eptembar, Annesinden anlatıyor. Efendim beni. Hazreti Âişe radıyallahu anhaya bir miktar yemekle gönderdi. Gelince Hazreti Âişe'yi namaz kılıyor buldum. Bana elimdekini koymamı işaret etti. Ben de bıraktım. Ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi. Hazreti Âişe radıyallahu anha. namazından çıkınca. Kedinin yediği yerden yemeği bir miktar yedi. Sonra da şu açıklamayı yaptı. Resulullah ve Vesselam. Kedi necis değildir. O sizi çokça doğaşan birisidir demişti. Ben ayrıca Resulullah ve Vesselam'ın kedinin artı ile abdest aldığını gördüm. 3500 köpek ve diğer hayvanlar Meymun Allahu An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yağ düşen fareden soruldu. Aleyhisselatu ve Selam onu ve etrafındaki kısmı atın, yağınızı yiyin buyurdu.